Başladık mı? Evet. Konumuz ırkçılık arkadaşlar. Konumuz ırkçılık. <gülüyor> evet. Risto'yu satamadık bir türlü. Abi beni niye kimse beğenmiyor? Bilmiyorum ya. ya. Çirkin de bir çocuk değilim hani. Evet. Kendince böyle bir şeyin de var. Evet, Karizman da var. tarzım da var. Tarzım var. Ne bileyim böyle tatlı <gülüyor> bir şeysin ya. <gülüyor> tatlı ya. <gülüyor> evet. Selam gençler. Nasılsınız? <gülüyor> selam gençler. Yemek de yapıyorsun güzel. Evet. O Ben çok güzel masaj da yaparım. Aa, bak masaj da yapıyorsun. Bak yama, yemek yapıyorum. Masaj yapıyorum. Boyum da uzun. Evet. Saç var. Ee, dil, dilim de var. Dil var her türlü. Evet, eğitimliyim. <gülüyor> Eğitimli. Kırbaçla eğitim vermişler. <gülüyor> Otur deyince oturuyorum. <gülüyor> Söz dinliyorsun. Evet. Havla Vallahi... deyince havluyorum. <gülüyor> Senden iyisinler de. Buradan bilmiyorum. Kore'de bulamazlar da. Vallahi bilmiyorum. İyi ya? Vallahi yani. bilmiyorum. İşte ben de satamadım bir türlü seni. Denedin diyorsun. Denedim ya, yani. deniyorum her fırsatta. Ay ha iyi hadi bakalım. Ama diyorum işte insanlar ırkçı oğlum. <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. Kore dediğince bir duruyorlar. <gülüyor> ne yapsak ya? Evet. evet. Niye toplandık? Niye toplandık? Ne top kaç kişiyiz lan? 2 kişiyiz. İki kişiyiz. <gülüyor> İki kişiyiz toplandık. İki kişiyi ve göbekler. Evet göbekler. Oh yemeğimizi yedik. Yemeğimizi yedik. Gecenin bir yarısı. Evet. Bu geceyi de ölmeden kapatırsak. Ay. Demi, ölme demişken. <gülüyor> evet. Ölmek demişken bugün Game of Thrones 6. sezon 1. bölüm konuşacağız. Daha doğrusu e, yıllık en yıl Game of Thrones <gülüyor> sonra şey podcastlerimiz başlamış bulunuyor. Game of Thrones'un başlamasıyla beraber. Evet, ee, böyle e, yapabilirsek haftada bir. Haftada bir eee iki tane bölüm üstüse Evet. Şey yaparız. Hoş, ben geçen sene Sikerim böyle Game of Thrones'u bir daha da izlen demiştim. <gülüyor> Oturdum izledim yine. İlk bölümü. <gülüyor> o o ya, zaman ben çok de aslında şey kalmadı yani o ya yani iki sezon öncesi gibi bir. Işte hani, gelsin, e, gelsin izlesin falan izleyelim. Zaten bu sen şey senin de bayağı geç geldi. Hep Nisan başı geliyordu. Nisan sonu buldu yani başaması. Bu Neyse nihayetinde geldi. Gümbür gümbür geldi diyemeyeceğim demiş. Gelmedi için. ya evet, benim için çünkü işte. sanki son son yani geçen sezonda başında yaptıkları o dev reklam kampanyalarından sonra yani 5 4 5 ve 4'ün reklam kampanyası çok büyük ses hı, getirmişti evet. ama altı için ya yapmadılar o kadar büyük ya bir kampanya ya da bizim kulağımıza gelmedi. Şey yaptılar abi e, <gülüyor> çok fazla sosyal medyada e, bir kampanya tanıtım yapıldı. Bu işte şey Game of Thrones 50 diye hı hı. ondan bir tanıtım yaptılar. Aslında şimdiye kadar Game of Thrones işte e, bütün bölümlerden 50 önemli an falan gibisinden böyle hepsinde bir illa. Ha işte böyle o bölümleri böyle şey yapmışlar. 50, 50 önemli an diye onların videolarını minik minik yapmışlar. Ondan sürekli paylaşıldı. Ben de bir ara artık sıkkım sıyrıldı çünkü şey Game of Thrones'un birini takip ediyorum ya da Game of Thrones'tan birilerini mi takip ediyorum ne yapıyorum işte oyunculardan falan. Arkadaş sürekli bir şey biri, bir tweet ediyor biri sürekli böyle bir ara Twitter'a bakıyorum. Sürekli Game of Thrones işte GOT50 GOT50 hashtag ile bu ne an dedim ya yeter Sinir, sinirim attı bu kadar çok spam yapılır mı lan diye ama öyle bir şey ki bakıyorsun Game of Thrones yapıyor ondan sonra retweet ediyor e, oradan gidiyor işte ne mi oyuncunun tekini takip ediyor oyuncu aynı şeyi retweet ediyor o o'nu Retweet, bunu retweet ederken çok fazla Game of Thrones ile ilgili insanı takip ediyormuş onu fark ettim hemen <gülüyor> e, ona bir ayar çektim I'm ince follow. Eee evet, on <gülüyor> hakikaten ya böyle parmak çeviriyorum çeviriyorum çeviriyorum çeviriyorum sürekli Game of Thrones çıkıyor. Yani ben aslında bayağı bir reklam yedim yani. Sen yememiş olabilirsin. Ben yemedim ya. Ben yedim yani. Ben de reklam. sosyal ya her gün sosyal medyadayım ama ben çok yemedim. Ama Facebook değil, Twitter ağırlıklıydı. Ha ben Twitter'da da yemedim. Ee, Facebook'ta da pek yemedim. Bir de şey bu sene HBO şey izin vermedi ya. E, ön iki hafta öncesinden falan incelemeler çıkıyordu. Hı hı. Ama yine ya. erken sızdı bölüm. Yani çok hayır bölüm içinde var hani incelemelerde evet yine bir iki erken çıktı galiba incelemeler ama en azından daha önce böyle iki hafta önce falan inceleme Dö çıkıyordu. Ya yani geçen sezonda zaten ilk dört bölüm düşmüştü. Evet Dana gibi hem düştü hem incelemesi çıktı yani. Hani saçma saçmasak bir şekilde. Ondan sonra bayağı bir spoiler ortalığı boka çıktı boka sarmıştı spoilerlarla bilmemlerle. Onu engellemişler şimdi. Ee, o biraz yolda aslında. Ben mesela hoşlamıyorum. Bir bakıyorsun Elif ince Bir de yani şu açıdan hoşlamıyorum. Yani Steam tipi gitmiş seyretmiş tamam mı? Anası preview'da. Anasın, sonra böyle sonra böyle şeyinden sallayarak preview şey review yazmış anası. Işte sırasında şey yapmışlar. Çok bilmiş gibi. Ben sıçacağım yani daha izlemiş kimse atıp tutmuşsun bütün geriziki alı şeyleri. Anasın, review yazmışsın oraya. Neyse. E, onun olmamasına sevindim ben. HBO'nun böyle bir karar alması iyi oldu. Böylece en azından settikten sonra insan gibi gidip review okuyarak hani ikisini Hı. pekiştirmek kolaylaştı yani. Okudum diyorsun review'u. Review. Yani bir tane falan baktım böyle. <gülüyor> çok, çok review okunacak bölüm değildi ki. Gayet düz. Yani bildiğin kalın şey... Kaldığın yerden devam eden. Ben... E Evet, biraz öyle kaldığı yerden devam eden bir e, bölümde ama ben diziyi yani bu bölümü izledikten sonra şey hissiyat aldım bu hani e, kadınların yükselişi bölümü diye. Evet, biraz kadın ağırlıklı bölümü zaten. Başka kimse şey yok. Yani Sansa'nın işte hani kurtulması evet. işte ona e, şey Brienne'in gelip de işte kılıcını vermesi falan. Ondan sonra Cersei'de dağıtacağım ortalığı Hı. demesi. Aslında hani kitaplardan artık çok bazı ıı, noktalarda acayip farklı nokta, yerlere gitmeye başladıklarını. E, kitap bitti zaten. Evet. Kitabın üstüne çıktılar. Ee, hani bazı konularda kitapların hala gerisindeler. Bazı konularda ilerlediler. Kitapları geçtiler. Hani bölüm bölüm, şey kısım kısım gideriz de. Ne bileyim. O... Genel olarak İn... ama evet, evet böyle... Kadın Hı. ağırlıklı bölümde. Evet. Yani artık herhalde feministleri <gülüyor> <etmişlerdir diyoruz> işte. <gülüyor> Valla bilmiyorum. Çünkü ben yani bir, birinin çıkıp da anasını yine böyle bir e, sinir harbi yaşamış inceleme yazdığını görmedim daha. Evet. Geçen sezonda vardı öyle hani atıp tutan. Vay anasını ne yaptınız? Vay bak ne yapmışlar? Vay. Onu görüyor musun diye. Yani oraları hiç oralara hiç girmeyelim Bence ee, şey olarak bölüm olarak dediğim gibi benim için çok düz bir bölümdü ee, Evet şey öyle bakarsan kadınların ağırlığında bir olan bir bölümdü kadın karakterler ağırlıktaydı yani ön plandaydı yani belli başlı şeyleri işte hemen ilk bölümden şey yapmışlar fazla uzatmamışlar ee, zaten hani sonu bir yere varmayacağını varmayacak olan karakter ve hikayeleri hemen pıt pıt kesip atmışlar. O benim hoşuma gitti. Çünkü Game of Thrones'da bir saniyenin bile daha iyi, daha faydalı, daha hani hikayeye yönelik veya işte yapmak istediklerine yönelik harcanması benim açımdan daha iyi oluyor. Hakikaten gereksiz karakterler, sonu bir yere varmayacak karakterler varsa onları bir an önce kesip atmaları daha iyi diye düşünüyorum. Çünkü zaten 10 bölüm. Kaç bir sezon bu bölüm? 10 bölüm değil mi yine? Bilmiyorum ki işte 10 13, bölüm... on, on, 13 değil galiba on, 13 13, 13 bölüm. Önümüzdeki sezon galiba yani şey bu sezondan sonra sadece 10 bölüm kalacak diye bir şey okumuştum galiba. Yani işte 10 bölüm olsa yani bir bölüm gitti geriye kalan 9 bölüm anlatacak bir sürü şey var. O yüzden e, her saniyenin bence önemi var. Evet, diyeyim. o zaman Jon Snow'dan başlayalım. Başlayalım Jon Snow'dan. Jon Snow. önce <gülüyor> <gülüyor> şunu sorayım. E, Jon Snow öldü mü? Yani bitti mi Jon Snow? Jon Snow öldü mü? Isıtsız neydi o? <gülüyor> <gülüyor> de kaldı mı? E, şimdi Jon Snow. Sen hang, Abi, hangi bence, şeyden misin? Bence Jon Snow öldü. Hı. E, bitti gitti diyorsun. Yani bitti gitti diye düşünüyorum ben. Çünkü yani bitti. Çünkü adamın sanki böyle e, yani hani herifi geri getirderlerse sırf bence çok fazla azar işittikleri için getirecekler. E, yani böyle bu saatten sonra ben hani o adam bu kadar ölmüşken <gülüyor> bu kadar Ya <yani, gülüyor> bu kadar ölmüşken yani <gülüyor> koskoca bir sene yattı orada. <gülüyor> <gülüyor> Soğukta karda <gülüyor> Soğukta. kışta falan. Ya yani, bu kadar ölmüşken e, geri getirilmek için Mesela iki bölüm, üç bölüm harcasınlar da ben bunu da istemiyorum mesela. Yani öldü gitti üstünden devam etsinler. Onun üstüne kursunlar. Madem bir bok yediler hani onudan o, o bok yedikleri şeyin üzerinden ortaya çıkan zorluk, zorluğu atlatmak için bir hikaye kurgusu versinler bana. Yani en önemli karakterden birini öldürdük bok yedik. Ondan sonra hadi bunu geri getirelim de sıçtığımızı yalayalım yapmasınlar yani istiyorum ben. Ondan sonra madem öyle onun üstüne bir hikaye kursunlar. O hikayeyi izleyelim istiyorum. Sonra yani ölmüş gitmiş adamın arkasından bir tekrardan istemiyorum Murat. Yani Kurtlar Vadisi gibi üstünden tekrardan mezar şey binlemesi istemiyorum. Yok yani. ya. Ama zaten hani e, sonuçta dizi çekildi bitti. Tamam mı yani ne yapıldıysa Hayır, de, şimdiden tamam, yapıldı. Yani, yapıldı da. Ama ama hani şey olarak diyorum ya benim ya benim için Jon Snow öldü. Yani, Jon Snow öldü diyorsun. Evet benim için öldü abi. E, ya yani tam bu, bu Game of Thrones evreninde sonra insanları geri getirebiliyorlar ölümden. E, zaten biraz daha beklenirse Zaten herif white <gülüyor> Yani orada o odada beraber Durmanın bir anlamı yok bence <gülüyor> Aradını yani biraz daha tutarlar Sonra da zaten uyanacak Kalkacak yerinden e, Ama işte ne mi yok Beni sandire kaldıracak Yok işte onu bilmem ne yapacak Oradan dürtürecek falan Bilmiyorum bence ölüsü üstünden e, Hikaye yapsalar Daha iyi olur Canlanması şahsen ya Hayır mesela bir, bir önceki sezonda e, ne Lady Stoneheart mıydı? Hı hı. Mesela Lady Stoneheart hikayesi olsaydı bu işti. O zaman şimdi bu, bu adamın kalkmasına belki biraz daha inanabilirdim. Ama herifler Lady Stoneheart hikayesini sağladıkları için e, hani yani şov açıdan söylüyorum onu da. Dizideki ya dizi Game of Thrones evreninde ayağa kalkmış olan Karakter olarak o olacaktı, bir örnek olacaktı. Biz de diyebilecektik ki bu yürü kalktıysa o zaman bu da kalkar. Çünkü Ama ben şey dedi ki, e, hani kitapta daha önce kullanmadığımız işte şey e, plot ögeleri kullanacağız diye bir açıklama yapmışlardı ve hani senin dedi hatırlattığın gibi kitaplarda aslında bu şey e, Red Priestlerin. Hı hı. Böyle bir gücü varmış gibi gösteriliyor. Çünkü o Lady Stone Art'ın ve onun öncesinde işte ne o şimşek şövalyesi. Ha, evet, Şövalyen ben de unuttum. O herifi sürekli dirilten bir tane şey var. Evet var <gülüyor> ki onu da gösterdiler biraz Red aslında. Red Twist var. Bizde de. O yüzden ben açıkçası o bir de bölümün son sahnesindeki o hani şey işte mjveri çıkınca yaşla, yaşlanan işte evet. e, Melisandre olayı yüzünden ben diyorum ki e, hani bir şekilde diriltecekler Abi, e, John Snow gibi işte geliyor diyorum bana. Diyorum ki yani ben de dirilsinler ama ya diriltilirse de bilmiyorum ben çok böyle ya o zaman ne olmuş oluyor biliyor musun? Sik kafalı niye, yani <gülüyor> niye öldürüp insanların anasını sininin tepesine çıkarıyorsun anladın mı? Yani tekrardan diriteceksen. Yani sıf o aksiyona gireceğin, girmek için yani bu değmez ki. O zaman otur son art şeyini koy. Hani o kadının geri gelmesi bence çok daha önemli ondan sonra şeyi e, Johnstone'u öldürüp tekrar geri getirmekten. He, yani son artı geri getirmek çok ayrı bir hikaye akışı bilirmiyor. O dizide, çok uğraştıracaktır. Biliyorum ama dizide yani zaten dizi, takip edebildiğin kaç tane karakter var ki yani her ya Evet ama dizide dizi için onunsa daha egzantrik bir durum o. Yani hani diziye biraz daha e, farklı bir hava katacak bir durum. Bir de hani böyle düşünsene yani karının öldüğünü biliyorsun. O sıra mesela eee Lady Stoneheart olarak geri geliyor ve işte mesela Tim'in tavrustaki herifin karşısına çıktığı falan hani böyle belli başlı yüzleşmeler anlamında aldın mı? ...çok hoş sekanslar yaratabilecek bir şey. Yani. işte Bolton'la falan bir şey. Kadının karşılaştığını falan. Yani direkt kitaptan bağımsız konuşuyorum. Kitaptaki şeyinden bağımsız konuşuyorum. Yani diziye uyarlanması açısından... ...farklı farklı ilginç sekanslar ortaya çıkartabilecek bir durum o. O aslıktır bu karı ölmemiş. Ayva yedik şeyi yaşayabilecek bir durum var ortada. Bilmiyorum. Bana böyle daha iyi egzantrik geliyor. Şimdi John burada bakacak, geri getirecek der desek... Hay bir de ge abi geri getirecekti niye bu uzatıyor yani yani şimdi ikinci sezon ikinci bölümde o zaman geri getirmesi lazım yani ikinci yani bu, bölümde belki geri gelir ee, hani ben 3 işte Melisa... diye tahmin 3 diye tahmin ediyorum çünkü eğer iki birazcık daha branın üzerine kurmuşlar ise ki öyle Hı -hı. tahmin ediyorum ben ee, hani iki de hani o daha dağıtmak istemeyebilirler. Ee, Üçüncü bölümün başında belki John Snow'u diriltirler gibi geliyor bana. Ya da ikinci bölümün sonuna bırakacaklar. Ha. Böyle şey fuck this shit sonu <gülüyor> yapacaklar. Ya çünkü yani benim bence hala en mantıklı teori bana göre şey gibi geliyor. Song of Ice and Fire sonuçta İngilizce Hı -hı. E, kitap serisinin adı. E, Orada Ice'ı temsil et Ice'ın temsil ettiği şey hani White Walker'lar da olabilir hı -hı. ama Jon Snow da olabilir diye düşünüyorum. Fire'ı temsil eden şey hı -hı. Daenerys gibi geliyor. Hani ben elinde sonunda bir şekilde Jon Snow ile Daenerys'in hani ya el ele kadın, tutuşup işte bir şekilde dünyaları birleştireceğini tahmin ediyordum. Ee, kadın şey diyor ya kapıştığını, dövüştüğünü gördüm ateşlerle diye. Yani işte diyorum ya yani adam, gelecek gibi adam geliyor bana. geri bile Ondan sonra işte tutup da şey olarak getirirlerse ne yapacaksın? White Walker olarak mı? Yani White Walker'ların başına. Çünkü heriflerle bir kere karşılaştırmıyorsun. White Walker'larla. Hani White Walker'ların başına geçer belki. Belli olmaz ama. Yani King White Walker King'i olur belki herif. Ondan sonra gider işte Red King'in kapısında uh, Daniela ise dövüşür. Song of Ice, Ice, of, işte ne box yani. Olabilir. Winter's, ama sanmıyorum. E e yani ben e, şey olaylarına çok fazla girmedik ya henüz. E, yani büyü olayına dizide çok fazla girmedik henüz. Hani çok kısa kısa işte Bren'in işte vücudundan çıkıp hayvanların içine girmesi. E onu bu işte, sezon göreceğiz herhalde. Biraz. Evet. Bren'le beraber. Çünkü Bren akış kadar oldu. Aynen Bren hakikaten öküz kadar oldu. <gülüyor> şey gibi ya Harry Potter vakası Aynen, değil mi? Yani. Çok kötü oldu. Neyse ama onu herhalde göreceğiz. Çünkü Bren artık bir şeyler öğrenmiş olarak karşımıza çıkacak herhalde. Yok, bence daha bir şey öğrenmiş olarak karşımıza çıkmayacak. Daha yeni ağaca vardı. Orada da her e, kitapları ne yapıyor? Kitaplar... Erik ağaçtan? Ne yapıyor yani? Bu, bu kadar zamandır ne yaptı? İşte kuzey anca gitti işte. E hayır tam gitti de ondan sonra üstünden vakit geçmedi mi onun? Heh. Geçen sezon Geçen sezon yoktu. İşte tam geçen sezon yoktu. O geçen sezonun zaman dilimini Herhalde oraya yedirecekler yani. Öyle gitmiyor zaten. Hepsi ayrı ayrı gidiyor. Hayır lan. Yani hepsi ayrı ayrı gitti değil mi? Sonuçta bütün o bir sürü olan bir tane bir şey oldu. O olan bir tane sırasında Brendan ne yapıyordu? İşte o olan biten tane şeyler sırasında adam çocuk gidiyordu işte. Hala. Yok lan vardı o zaten. Neyse. Öyle bir zaman dedim vermiyor ki bizde. Yani. E ya yani kitaptaki zaman dilimi şeklinde ilerlemiyor ki dizdeki zaman dilimi. Vallahi bence öyle. Yani o yeni vardı o da. Hey, peki yeni varsa. Belki iki gün geçmişti. <gülüyor> <öyle>, ne <gülüyor> bileyim ben. Zaman orada daha şey okuyormuş. O şimdi. Jon Snow'un bu şey olayını ne diyorsun? Elif ee, iki dakika fazla baktı diye internet dolayı oldu ya. Ne? Kan yerdeki kan şeklinde. Ya yani sadece sadece kaldırıyorlar ya. Ha. Orada böyle kanın şekli var kar üstünde. Ondan sonra bizim şey soğan night şöyle bir iki dakika fazla bakıyor kan şekline. Hı. Onunsu herkes ne var lan o kanda diye bir aksana da <gülüyor> kargaya benziyormuş. şok filmden ne oluyormuş. Çok uzatmış, sürtmüş. oğlum. Yani iki dakika fazla baktığı için kanı. Vallahi ben biraz baktım o kana. Ben dedim şey ki Şey gördün mü? Yok. <gülüyor> Ben ama şeye baktım. Ben o öyle kana şaşır mı bak. Baktın. Hayır, kana bakma olduğunu biliyorum. Şaşı bak. Şaşı görüyormuş. Şaşı bak, şaşır. şaşır, bak şaşır. <Gülüyor> o değil de hani ben şey ölçümlemeye çalışıyordum. Hani eğer bu if gerçek hani diriltmeyecekler Ne değilim. kadar kan aktı? Ha, mı? ne kadar kan aktığını 2 <Gülüyor> litre kan gitmiş. Kesin öldü. <Gülüyor> Şimdi insan bir sağlıklı bir erkek vücudunda 5 litre kan var arkadaşlar ortalama. <Gülüyor> Ve yaklaşık işte 2 litresini kaybedince ne yitiriyor insan falan filan diye bakıyorsun. Orada 2 litre var mı yok <gülüyor> Ona baktım Şimdi bunun kanında tabii şeyde olduğu için. Targaryen'de olduğu için. Ona var, bakmıştır Var belki. mı? Var mı? Acaba? Ya var işte artık bil, bilmenlerse de bilsinler. Yok mu abi var bence. E onu, Muhammed artık her yerde dönmüyor mu? Evet. Yani aslında... <gülüyor> Ee, Senin annen kim söyleyeceğim de bir kellesi uçtu. Altı sezon oldu. <gülüyor> yani bizim tahmin ettiğimiz şu ana kadar, yani resmen bir şey ne kitaplarda ne dizide açıklandı. Hiçbir şey açıklanmadı. Açıklanmadı ama işte işte Ned Stark'ın kardeşinin yani e, kardeşiyle e, Daenerys'in büyük abisi'nin çocuğu çocuğu olduğunu, olduğunu tahmin ediyoruz yani. şu anda. En büyük tahmin. Hı hı. Ee, o, yani işte bir saniye takıldı insanlar ben çok takılmadım ama vay be evden lakan çıkmış <gülüyor> diye baktılar yani. evet ondan sonra odaya götürdüler işte kurt var kurt da hemen aldılar o herif şeyin ondan sonra çıkıp da ben öldürdüm demesi ne kadar acayipti değil mi ya orada işte Şerefsiz şey, ya. şerefsizlikten ziyade orada hani kendince adam haklı dedirtmeye çalışıyor. Hayır tam onu işte. anladım ama yani arkadaş bu kadar da bodosuna söyler mi ya? Başka türlü nasıl idare edeceksin abi Night Watch'u? Neye bileyim anlamadım. Çünkü oraya gelmeden önce hırsızı, tecavüzcüsü, bilmem nicesi olan herifler yani. Bonusuma evet. Yani ben bunu yaptım. Şimdi bu herif gitti Viking'den almaya gitti herhalde Destek çağıracak. Hmm. kim çağırmaya gitti? Yani şeye mi bakıyor acaba? Ee, sen söyle. Stanis sen bakıyor diyeceğim ama Stanis de öldü. Nasıl Stanis öldü Stanis? Ama onlar bilmiyor ki öldüklerini. Nasıl bilmiyor ya? Haberi geldi mi ki Stanis'in yeni? E, kadın kaçtı. Kadın Kadını kaç... bıraktı geldi. E, kadını bıraktıp geldiğine göre herhalde e, yani bir kadın savaş. Hayır savaştan önce bırakıp gitti. Doğru şey e, orduyu görünce kaçtı değil mi o? Orduyu görünce de değil. Ee, şey kızı mı, ne yaptılar ya? Kızı yaktılar. Hı hı. Kızı yaktıktan sonra bir şey oldu. Du. Ne olmuştu hatırlamıyorum. Kadın kendi mi astıydı? Evet, da kendine assa galiba sonra da işte yok askerler kaçtı galiba. Askerler mi kaçmıştı? Bu olmuştu. Kadın da onun son kaybettiklerini anlayınca bırakıp gitti herif. Ben yanlış mı hatırlıyorum ya sanki böyle şey bu herifler zor zor işte e, şey geliyorlar <gülüyor> orduyu görünce kaçmadı diye hatırlıyorum ben ee, ne o startların kalesine önüne geliyorlar bakıyorlar şeylerini evet, Boltonların evet. ordusu hazır sikiyim diyor herkes evet orada kaçtı diye hatırlıyorum ama ya yanlış yani sonunda herifi bırakıp gitti yani evet o zaman biliyorlar diyorsun kesin e, yenildiklerini bence biliyor yani azından kadın biliyor Bizim Soğan'dan söyledim Onu hatırlamıyorum Davos'a Ama Stannis'e gitmemiştir yani o herif o, yani o, adam, o adamın Stannis'e ne aksa Bence Winding'lere gitti direkt O neydi herifin adı? Teel diye resim geliyor <gülüyor> neyin adı? Neyse işte o kıvırcık şey Kızıl saçlıya gitti yani diye ben düşünüyorum Ben de öyle düşünüyorum Yani Stannis'e bir, bir şey Bir ihtimal gitmiş olabilir Çünkü ordu sonuçta onun duyanında falan filan ama Yani bir tane devleri de var Hı Yok bence şey olacak. Night Watch'un sonu gelecek. gelecek yani. Night Watch'un sonu gelmez bence işte e, John Snow'un. Hayır şu açıdan sonu gelecek. E, bunlar yani birbirlerini yedikleri için birbirlerini yiyip Night Watch'tan bir sürü adam ölecek bence. Hı, bir sürü yani. adam öldükten sonra yani şey olabilir yani eğer hakikaten John Snow geri gelirse işte Wildingleri. Yeni Night's nice Watch yapar belki. New Avengers. <gülüyor> <gülüyor> yani hani öyle bir şey olabilir belki. Çünkü night nice Watch'dan zaten bu saatten sonra hayır gelmez bence. Yani eliflerden hayır gelecek muhaliflerden. Kendi işlerinde zaten kavga edecekler şimdi. Ondan sonra ee, falan filan. Tam böyle sabah ilk ışığında doğuya bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhabbetiyle. Af, evet sabah 9'da doğuya bak. <gülüyor> Yani orası işte bakalım ne olacak bilmiyorum. Bir, sağlam bir kan dökülecek herhalde orada. Ya Bence o kadar kan dökülmeyebilir. Ee, çünkü eğer Wilding'ler gelip de bunları şey e, sarmalarsa. Abi e, sarmalarsa büyük ihtimal ama herif diyecek ki ya istikler ya ölüm diyecek yani. Yok bence e, zaten Jon Snow'cular çıkacak diyecek ki alın bu herifler. Bak şu şu şu şu şu. Bak bu pislik olan herifler bunlar alın gidin diyecekler. Bilmiyorum onu öyle belirleyebilecekler mi? Kim yaptığını bilmiyorlar ki. Ben yani, yaptım falan. Yani. Ta, o biliyor da yanındaki. Yanbaştanı bilmiyor ki. Ha, yüksek masadaki işte 3 kişiyi verecekler, kurtulacaklar Ama bence. Ama asıl 3 kişi değil işte o şerefsiz çocuk var. Ondan sonra bilmem ne var, o var bu var. Bu anam için, babam için demiş şuna adam var da hepsi soktuza çıkarılan Johnson'a evet. var. Onları onları asıl alması lazım. Baştakilerden bir şey olmaz ki ne olacak ki başkıyı alsansa. Heriz zaten şerefsiz. Neyse bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Yarın, göreceğiz. Yarın mı görürüz? Yarın İyi, ondan Pazartesi, pazartesi ki göreceğiz Pazartesi 2 <gülüyor> Yani bilmem işte O, o kısım ilginçti ee, Bakalım nasıl bir şey varacak Onun dışında Şey sahnesi bence güzeldi ee, Brienne'nin sahnesi güzeldi evet. Ki sonunda abi Yani yemin ediyorum izliyorum izlerken o sahneyi Oh dedim ya yani sonunda kadın, buldun. Kadından, evet abi kadından çok sevindim yani. Hayır sonunda hem buldu. Sonunda birine şey e, ne derler kendini teslim etti yani. Hani bir amaç bir amaç buldu sonunda. Bütün Hayır, böyle sans, ortalıkta sansa, mal gibi geziyordu bak, yani. Sansa ölürse i̇şte ölür? o çok fena olur. <gülüyor> <gülüyor> yani ben Brian de, olsam ben kafayı Brian, kırar yani. Ben kendimi keserim. Aynen tamam. abi. Kimine kime dokunsam ölüyor diye. Aynen. Kimi en ayn el <gülüyor> yapsam ölüyor diye, sonra kafayı yiyebilirsin. Ama hakikaten kız şey kadın için çok sevindim ya. Bireyan için. Vaa bireyan için acayip sevindim yani gözlerim ne oldu? Yemin ediyorum onun yanındaki ondan Podrick. şey Podrik kadar sevindim yani. O da böyle bir böyle bir günümüse tipi var ya arkada. Evet. <gülüyor> Sananında falan gibisinden. der. Çünkü hiç yemin ediyorum seviyorum lan Podrick'i. Sevişmiş kadar oldu yani, <gülüyor> Evet evet. Ondan sonra kadın rahatladı ya. Ben de rahatladım çünkü bireyan bölümü almalı gezerdi ortalıkta. Bir, bir de hayır kadına şey veremiyorlar ee, bir hikaye gidişatı veremiyorlar yani. işte geziyorum Lone Ranger kafası i̇şte orada bir yere <gülüyor> kadar sıkılıyorsun bir yerden sonra ee, o yüzden iyi oldu ee, Sansa'nın yardımına koşup Sansa'ya, e, Sansa'nın adamı olması Sansa da zaten orada artık işte e, hani evet, efendim olarak ben seni kabul ediyorum <gülüyor> deme e, I am your lady bitch he demek zekasını gösterebilmesi bu noktadan sonra o da artık hani zorlanmasa o da kabul etmeyecek evet, çünkü evet. yine geri zekalı olduğu için kendisi. Ya Sansa'nın ya yani Sansa karakterine adamın öyle bir hikaye yazması lazım ki bundan sonra. Çünkü gidişat şeye benziyor. Hani Starkları Westeros tarafında ayak tutacak tek karakter evet. olarak. Yani Stark ailesini diriltecek ve Mesih pozisyonuna getirdi Elif tamam evet. mı istemsiz istemsiz. Ama bak 6 senedir izliyoruz bu geri zekalı kızı. Evet. Ve her izlediğimiz sahnede de tokatlamak istedik şu ana kadar. Evet. Kitapta bile başlığında sansa yazan bölümleri Ben geçiyordum. <gülüyor> ha, sen geçiyordun. Ben de böyle ve <gülüyor> ok Yani hızlı, hızlı yani. geçiyordum ben de. Ha geri zeka yine ezik. Evet. Altın. Amına koyayım. Ben geçiyordum. Eee Hani bu yılların bu ezikliğini hem kızın üstünden atacaklar hem de izleyiciden o karakterden sıkılmış olmanın şeyini nasıl attıracaklar bilmiyorum. Eğer o böyle hakikaten... Ya bence bu Sansa'da artık bir şey gelişimi görmemiz lazım. Bir Tom Raider gelişimi görmemiz lazım. Yani iki, o ezikliğini hakikaten artık atıp... Bir anda yani çok hızlı görebiliriz bunu artık yani. Çünkü zaten belli bir karakter yani gelişimi hızlı, seyrettik. Çok yani ne karakter gelişimi izlettik ya. Şey Sansa'da hiçbir bok izlemedik. Bir geçen sezon işte bir Little Finger'ın yanında sanki yani biraz daha gelişim derken yani ezikliktan bahsediyorum. Hani, <gülüyor> karakter hani, karakter abi, gerilemesi izledik. <gülüyor> hayır. Şöyle şöyle yalnız bak. Sansa o kadar ezik bir karakterdi ki zaten -15'teydi tamam mı? Sıfıra yeni geldik. Yani oradan o eziklik seviyesinden ondan sonra normal eziklik seviyesine ulaşması zaten izledik yani. Artık şimdi o normal eziklik seviyesinden ee, artı bire e geçmesini izlememiz lazım. Yani nereye kadar abi? Yani şey gibi dedi ki şimdi radyoaktif bir dire wolf mı sıracak bu kızı böyle süper? Ha değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> wolf girl mu olacak yani? Öyle şıp diye olacak Daha bir şey. yok ki. Dire Wolf'u da yok. Geri zekalı işte bak. Sana söylüyorum bak. Ya yemin ediyorum aslında bu bizde sonuçta Dire Wolf'u olmayan adamın Stark'larının başına geçmemesi lazım. Kesinlikle. Bak bir de zekalı kendi mallığı yüzünden Dire Wolf'u ölen tek karakter ya. Abi kendi mallığı yüzünden başına gelmedik kalmayan tek karakter o değil mi bence zaten? Evet. Hadi yani diğerleri de mallık yapıyor ama bu her türlü mallık yapıyor. Ya Lady diye bir tane kurt vardı. Ondan sonra işte e, Joffrey'e işte, e, şey yapılmadığı için kurt onu korurken He. yakalıyorlar. Öldürüyorlar kurdu. Bak Arya. Bak güzelim kızım Arya. İşte e, kurdu ölmesin diye. Tabii tamam canım, mı? Değilim, Saldı git evet. Bıraktı. Evet. Şey Bran'ın kurdu Arya duruyor. Arya'nın kafası çalışıyor ya. Arya'nın kafası zehir gibi ya. Bak Bran'ın kurdu duruyor. Duruyor. Şeyin de kurdu duruyor. Ee, Snow'un da kurdu duruyor. O çocuğun da neydi? Ee, Rick? Rick, Rick, yok. Rickon. Ren, Rickon. Yani Rickon'un Rickon kedi duruyor. Zavallı e, şey, e, Rob'un kurdu sahibiyle birlikte öldü. Ha, doğru. Yapacak bir şey yok ona. Hatta onun kafasında. da... gelmez mi? <gülüyor> yok, Rob'un kafasına <gülüyor> diktiler ya kurdun ha, kafasını. Hayvanlar. Oçlar. Yani bak. Direwolf ya. Legendary şey var, karakterim <gülüyor> var. Bok yoluna sürüklemişsin sen. Şu an hakikaten boku bokuna ölen tek kurt. Evet. Yani şimdi yine de e, bu bölümde Sansa'nın... Yani mesela ben şimdi orada bunlar kaçıyorlardı falan işte bu Sansa'ya dedi ya işte kuzeye git, kuzeye git. Ondan sonra işte orada Jon Snow var. Night, şey Watch'a git. Hı. Arkadaş herkesi... Du duvara yolluyorlar. Bu ne yani? Duvara bir gidiyorsun Hayır bu dizide şey böyle. Kimsenin kimsenin haberi olmadığı için e, sen, yok sen abi. A noktasından <gülüyor> e, böyle şey de, fil, e, sorusu gibi. Havuz problemi yani. A noktasından B noktasına gidene kadar yol problem. <gülüyor> problemi. Tren işte, işte. 30 km hızla gidiyorsun. Anasını. Ama e, B noktasından e, C noktasında başka bir tren 40 km hızla gidiyorsa sen o tünem patlaman önce oraya varabilir misin gibi? <gülüyor> Nasıl Boltonlar, vay, onun şey... Evet, kimsenin kimsenin haberi yok. Zaten bütün da kayboldu ha, artık. Değil mi? Ortak kuş gönderen de yok artık. Kuş, kuş gönderen de kalmadı. Çok komik ya. Çevreye no, git, duvara git, duvara git. var, öldü lan. Mal. Neyse, o olmaması iyi oldu yani aslında. Şimdi o gerizekalı geri zekalı bir de gönderecekti gidecekti kendi kendine şeye duvara gidecekti, duvara bir gidecekti. Herkes ölmüş, saçmasak bir an yaşayacaktık falan. O yüzden böyle güzel bir şey yapmışlar. Paketlemişler yani. Hemen tık tık atmışlar hop yeni hikaye. İyi olmuş. Paketlemeleri hemen. Hem de işte dediğim gibi zavallı Brienne'e de bir artık amaç verilmiş oldu. Ee, yalnız şey çok komikti o sahnede. Onu da söylemeden geçmeyelim. Yine eleştirmenlerden azar işitmemek için ha. köpekleri öldürmemişler oğlum. ha Dikkat ettin mi ona? Orada bir dövüşler, dövüşler. köpek Hı. yok ortada. Ne oldu köpekler? Bir anda yok yok oldular köpekler. Yemin ediyorum azar işitmemek için köpek öldürmemişler. Köpekleri yok etmişler bir anda. Yani Hollywood'da gerçekten öyle bir şey var. Eğer sen e, ekranda köpek öldürürsen baya büyük laf yüz. Evet ve orada böyle yani insan öldürmekten yani. daha kötü bir şey köpek öldürmek Hollywood'da. Çok komikti ya. Bir anda yok yok oldu köpekler. Aa oh, köpekler nerede? Oh, Aa diye gitmişler <gülüyor> kaçtı. Çünkü hunt yani normalde eline konuna saldırması gerekmiyor mu bu hayvanı? Evet. E, et, et insan eti getiriyorlar evet. hayvanlara. Daha iki saniye bunlar? önce demişsin ki sen Bolton'a şey dedirtmişsin. Ha. Dedirtmişsin ki işte şey, e, Kennel Master'ın kızı öldü. İşte ne yapalım? Gömelim mi, yakalım mı? Ha. Yok ya et güzel köpeklere ver demiştin. Demişsin. İki... O köpek şimdi nereye gitti? Yok, Yok. Kaçtı gitti. Kaçtı. <gülüyor> o çok komik de. O zaman fark ettim onu. Evet dedim ki neyse iyi oldu. Ee, Brian ne biraz şey olmuş yalnız dövüşmeye dövüşmeye. Evet ben Tırtlamış... orada biraz evet. Çünkü Brian hani hakikaten e, hani <gülüyor> Söldorastan sonra <gülüyor> işte. En iyilerden, en iyilerden biri, biri, biri olarak evet. görünüyordu. Ya da söyleniyordu. Çok tırk dövüşüyor bilmiyorum yani. Yok orada bir tırklamış yani. Ha. Ya da soğuktu. <gülüyor> <gülüyor> Üşümüş. <gülüyor> yani, Eklemleri donmuş kadının. Üç tane asker temizleyemedi. Hakikaten o yani. dandik askerleri temizleyemedi. Neredeyse ağzına vuruyordu yani asker. Evet. Podrik ya. Podrik'e Podrik de bir şey olacak diye çok korktum. Podrick'e bir şey olmaz. Podrick'in böyle şey... <gülüyor> Podrick e hiçbir şey olmaz. O sahne ben de seyredim. Şimdi bakalım şeyin pozisyonu ne olacak? Sansa ne bu yiyecek Sansa değil ya. Neydi adı? Ter şey. Ee, şey mi diyorsun? Teron. Teron değil. Neydi herifin adı ya? Tion. Tion. Tion'un tion. tion pozisyonu ne olacak tion. bakalım? Çünkü bu sezonda şeylerin işin içine dahil olacağını biliyoruz. Evet. Iron Island Evet. Takilerin. Ya aslında benim, ya oradaki kitaptaki e, o adalar muhabbeti benim bayağı hoşuma gitmişti ama kullanmayacağım. Burada yani, şey. muhtemelen. Farklı bir şey göreceğiz ama. Evet. Yani çünkü orada işte o yaşlı kral öldükten sonra işte kardeşleri muhabbet evet. çıkıyor. Ondan sonra işte e, orada da bir taht evet. kavvası muhabbeti var. E, Sonra orada ablanın aslında işte tahtın başına geçmesi evet. gibi bir durum söz konusu. Ee, burada öyle bir, şey burada öyle bir şey olacak mı? Ee, Tyeon Greyjoy adaları geri dönecek mi? Dönecek Sansalarla. Mi? Evet, Sansa misin? Onlardan yardım isteyecek mi? Ee, çünkü sadece şeylerle yapamaz. Adını söyle. Yani sadece startlara e, aile dostlarıyla onunla yapabileceği bir şey yok. Onlar da çünkü bayağı dağıttılar aslında. Ee, boltonları ezmek için bence denizden de ve işte şeyden Iron ayrın, Iron'takilerden yardım alması gerekecek. diye düşünüyorum. Evet. Yani sansa eğer erkek olsaydı iş birazcık daha kolaydı tabi. <gülüyor> Yok yani hani hikaye doğru ama. doğru. Erkek olur belki erkek olur. <gülüyor> <gülüyor> Kadının başına gelmedik kalmadı biliyor <gülüyor> <gülüyor> Bu sezonda erkek yapıyoruz. <gülüyor> Boynuna takar şeyim. Bence Cersei tarafına geçelim. Geçelim. Garibim kadın tabii ettiğini buluyor. Ya ne garibim ya. <gülüyor> ya şimdi ben şeyler şey olayını çok seviyorum yani e, kitaptaki çoğu karakterli her, yani bir iki karakter dışında çoğu karakterle gerçekten şey yapabiliyorsun bir empati kurabiliyorsun ne kadar o karakteri sevmesen bile Hı -hı. ona hak verecek bir, bir ufak evet. bir şey tamam mı evet. hani evet belki de ben de o durumda kalsam onu yapardım ya da ben de o, o olayları yaşamış olsam öyle olurdum gibi e, bir empati kurabilecek bir nokta görüyorsun evet. şey mesela sersi e, de öyle karakterlerden bir tanesi her şeye rağmen, tamam o da aslında çok güçlü bir kadın. Evet. Ama o daha güçlü erkekler tarafından ve toplum tarafından baş, bastırıldığı için hep saman altından su yürüten kadın olmak durumunda kalmış. Tamam mı? Hani o kendi baskınlığını tamamıyla iptal edemiyor. İşte evet. alttan alttan iş pişiriyor. İşte evet. manipülasyonlarla, işte ikiz e, kardeşiyle sevişmelerle, ünlendelerle. İşte klasik vendelerle. kadın şeyin evet. davranı. Yani Ama, kadın derken toplumun e, algladığı kadın figürüne gibi davranıyor. Yani işte hani gölgeler gölgeden işte yöneten evet. e, kadın imajında şu anda. Fakat öyle bir duruma geldik ki şu anda kitapta da aslında bu bölümleri çok severek okumuştum. Onu yukarıdan bastıracak hiçbir şey kalmıyor, tamam mı? Üst tabanını kalkıyor. Kocası yok. Hmm. Tamam mı? İşte e, babası yok. Babası yok. Ve e, onu korkutan zapt edemeyeceği bir oğlu da yok artık. Yok. Çünkü şey, Joffrey öyleydi. Ona evet. söz geçiremiyordu. Evet. Çünkü gerizekalı... Bu kadın işi e, bir tane çocuk kaldı değil mi? Şu anda bir tane çocuğu kaldı. Yani bu kadının artık böyle hani... Tutmayın lan beni Hulk smash moduna falan girmesi Tabii lazım. Yok, kaybedecek tamam. bir şey kalmadığı için. Hem kaybedecek bir şey kalmadı ya da işte kaybedecek bir tane şey kaldı. O da artık onun için çok aşırı fazla evet. değer kazandı. İki ona dur yapma diyecek kimse kalmadı. Kalmadı. Ee, şey Jamie geldi şey diyor oh, biz yaparız yaparız. İşte bizim karşımıza ne çıkarsa keseceğiz. Bir, ha. O da gazı geldi. Gazı da veriyor. Evet. Bu erifin, bu kızın işte hani kitaplarda şöyle bir şey tabir kullanıyorlar işte e <gülüyor> neydi babasının adı ya bu erif, kızım? E Nasıl ya? Yani? Baba adı neydi? <gülüyor> Unuttum. Ne arkadan benim durdu bende? Benim de durdu. Neyse işte. Ha. Kendine şey diyor hani ben babamın ikinci gelişiyim ha, falan filan. Evet. Diyor. Ve hakikaten artık doğrudan işte hani zaman altından su yürütmeme de gerek kalmıyor artık. doğrudan e krallık da onda zaten. Evet. Doğrudan artık her şeye müdahale eden işte beğenmediği her şey kesip içen, da bulundu. Temizlendi de. Bir karakter haline bir hakikaten bir diktatör bir tyrant e, moduna girmesi gerekiyor. Tek oradaki e, sıkıntım şeydi. Marjorie benim hatırladığım kadarıyla filmler, şey e, kitaplarda Cersei'den önce kurtuluyor hmm. zindandan tamam mı? Orada da işte bir şey muhabbeti var işte Kösem Sultan muhabbeti var kadınlar <gülüyor> arasında işte taht savaşı durumu var tamam mı? Yani Marjorie herhalde biraz daha şey yapıyorlar çünkü onu nereye yazacaklarını bence bulamandlar. Ya Marjorie bence öldüre de bilirler gibi evet. geliyor bana. Ya yani nasıl kurtaracaklarını çok bilmiyorlar şimdi. Yani da an işte babaannesi mi ne? O annesi var ya onun. Hı hı, o kurtaracak bir şekilde herhalde ama onunla mesela ne olduğunu bilmiyoruz onunla. Yani e, onu oradan kim kurtaracak? Açıkçası ben de bilmiyorum. Çünkü itiraf etmesini istiyor. E, şeyin, Sörler'asının ondan sonra gay olduğunu. Evet. E, onu da itiraf etmiyor yani kadın. Nasıl olacak bilmiyorum. İtiraf eder Çünkü onu büyük asacaklar çocuğu. Yani linç edecekler. Yani bir şey yapacaklar. Bir şey yapacaklar. Hoş bu saatten sonra bir şey yapsana ne olacak ki? Ya bu saatten sonra şey olacak işte. Ee... Bir yandan da şey var. Diyanet, ya... Diyanet işleriyle Hayır, peki bir yandan, <gülüyor> kapışacaklar. Bir yandan da şöyle bir şey var. Eğer bunlar Dorne'a saldıracaklarsa. Yani Dorne'dan kapışacaklarsa. Highgarden'ın ihtiyaçları var yine. Var. Her türlü. Bak Lannister'lilerin parası yok zaten artık. Yok, kalmadı. Canım, evet. Hayvan gibi boşları var. Evet. Ee, Highgarden eğer bunlara destek vermeyecekse hani ordusunu nasıl şey yapacak i̇şte kimden, besleyecek belli değil. Kimden destek alacak? North zaten karışık. Hani Boltonları geri mi çağıracak belli değil. Yani orada o zaman ee, mesela şey yapılması ee, Iri var. Iri zaten e, hiçbir, hiçbir şeye, şey şey ne, ne, ne, sütlüye karışıyor. Iri'den bir şey çıkmaz. Yani Littlefinger orada ne yapacak belli değil. Evet. Little Finger ayak yapacak da bu ıı, şeyi yapabilirler belki. Yani kadına e, itiraf, e, itiraf ettirip ondan sonra, sonra Loras'ı işte Melchizedek şey yapar. Loras'ı bir şey olmasını engeller. Ki karşılığında Highgarden'ın şeyini alsın. Desteğini alsın. Bence zaten bir önce e, kiliseyle Lannister'ların bir kapışıp rahatlaması lazım. He, o da lazım. Aysettir. Ne yapacak bakalım. Adam içeride don gezmiyor. Giymiyor. Öyle dolaşıyor da Evet, taşa da oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne olacak şimdi? Bilmiyorum ne olacak. Zaten yaşlı. Vallahi işte bakalım yani bu adam bu Sansa ile beraber ansı Jamie çok fena işleri bulacaklar gibi duruyor. Ee, da bir yandan da oradaki oradaki kadınlar var. Doğrandaki kadınlar fena ya. Çok fena oğlum onlar. Korkulur onlardan yani. E korkacan tabii oğlum. Acayip ya. On zaten bak sı bak e sıcak ülke kadınlarından korkacan. <gülüyor> oğlum çocukuna tamam mı? O yüzden böyle bazen gözleri görmüyor. Çocuğa çok yazık oldu ya. Yani çocuğa teknik olarak iyi oldu o sahneydi de. Yani evet güzel sahneydi. Aa, bir Ama bir şey anlamında iyiydi işte diyorum ya fazla vakit harcaması gerekmemek <gülüyor> şartı olduğu için. Her yani şimdi 12 iki saat dövüşü mü izleyeceğiz? Ya siktir ödülü gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir Sahne çekmişler. Ee, i̇lginç bir sahneydi. Ya, pratiklerde yani. yani. baksana pratik Yani o, o. Yok işte duvelom imiş de bilmem ne onurlu dövüş mü? Sikerler. Şit diye arkadan. Zart diye gitti. Yani işte e, adamların her şeyini öldürdüler. Dorneki Ober Ober miydi yok, işte karısı ve çocukları tahta ele geçirdi. Evet. Yazma İshak kadar korumayı tek bıçakta nasıl indirdi ya? Valla zehirdir muhtemelen de. O onun ayrı bir hikayesi vardı kitaplarda. O adamı da sağ kesip attılar işte. Uraşmadı. <gülüyor> Uraşmıyor dedi. Çünkü o, orada çok acayip Marcella ile ilgili işte ha, bu Seven Stars hikayesi falan filan. Evet, çok uzun bir hikaye vardı orada. Uh, uh, orayı direkt siktir ettiler. İyi yani. yapmışlar iyi yapmışlar. Bakalım o kadından korkuyorum ben. O kadın çok fena. O öldürdü ya herif. Ondan o kadın çok fena bir kadın. Baya iş karıştıracak. Şimdi bunlar da de öldürdüler. Öyle Orası girl çocuğu... Party diye birleşmezler <gülüyor> mi? Bilmiyorum ki çocuğu öldürdüler. Çocuğu öldürdükten sonra ne gidecek? O gemi hala şeyde, bizim retkibin orada yani, Hı. krallığın orada. Hı. E oradan şimdi bunlar şeye krallığa sızıp pislik yapabilirler. Mar şey son kalan kadının çocuğunu dödürdülerse kıyamet kopar yani. Vallahi serseyi ne yapacak? Serseyi süper sersey olur vallahi. of süper sayen. Süper sayen olur, çok fena <gülüyor> olur oğlum. Çıldırılan kadın. Vallahi hiç kimse dinemez yani Doğru'nun üzerinden geçer Var ya şeyde daha yeni izledim tekrar Dredi <gülüyor> Orada da oynuyor ya evet. Tarıyor böyle bir şey O kadından korkuluyor ama Cersei o Doğru'ndaki kız Kadın çok fena kapışacaklar Çok, onlar. çok fena kapışacaklar Catfight olacak yani Catfight'ın ötesinde bir şey olabilir ya bu bu kadınlarla Sansa'nın başa çıkabileceğini düşünüyor musun? İşte yani? abi ben de onu anlamıyorum ki nasıl olacak. Hayır, bak biri level 45 tamam mı? <gülüyor> Platinium level. <gülüyor> yani level 0 şu an Sansa. Ha, Arya gelecek Assassin. Arya'nın gelmesine daha çok var ya. Yok şimdi Arya bu bu sezon Arya pişecek. Pişecek mi diyorsun? Hı -hı. Çünkü şeylerde vardı, fragmanlarda vardı. İkinci bir Ama şans kör gözüyle öyle. ne yapacak Yok değil. tekrar şimdi düzelecek o. Araya'nın da evet, çok ufak bir aley sahnesi gördük. Evet. Sokaklarda. Eğitimi Onun devam sahneden. ediyor ha, hala. O da şey derdevol olacak. Evet, sop Sopayla dönün. <gülüyor> Kör. Kör, topa. Kör sopa. Araya ile ar ar ilgili gösteriler bir şey ama Araya'nın şeyini çok daha net anlamadık. Bilmiyoruz. Ee, bir başka şey sahne Anlaşılan bu bizim cüceyle ile Kevin evet, Çok güzel, çok güzel bir sekansı açıkçası ben çok beğendim. Ya ben birazcık daha işte işin politika tarafını sevdiğim için. Ee, yani herif şey gibi ya e, nasıl desem kendine geldi. Tiryain evet. evet. Evet, şehri bok götürüyor. Herkes bizi öldürmek <gülüyor> istiyor ama al ben bu durumların adamıyım. Ha, diyor ya bir şey diyeceğim. O salaklar niye o şehirlerde korumasız geziyorlar? Ben onu anlamadım yalnız. Ha? İşte diyor ya. Biz halk kıyafeti giyiyoruz. Şu an bize bir şey olmaz. Merchant gibiyiz e, biz. Ama herif <gülüyor> zengin gibi yürüyorsun. Evet. Eskiden işte çocukken senin gibi adamlardan çalırdım ben. E. Sen, i̇yi ki çocuk değilsin diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü artık çükün yok diyor. <gülüyor> Abi işte o, o sahneye biraz bana şey geldi. Yani evet böyle diyaloglar anlamında falan güzeldi ama çok böyle boş ve böyle biraz yetersiz geldi o sahne. Yeterince sanki etkili değildi. Yani şey ama <gülüyor> e, şeyi gösteriyoruz sonuçta. Nasıl desem? Bir de senin devamı şu anda Kuzey Bok tamam mı? İşte <gülüyor> Güney Bok yani e, Batı Bok <gülüyor> ya, evet, Doğu da Bok da. diyor. Onu biliyorum da. <gülüyor> Ondan sonra şey e, etkisini çok iyi vermiyordu. Yani Mesela Daenerys yok yani işte kaçırılıyor yok oluyor ya Ondan sonra işte şehir tabii iyice boka sarmış çünkü sahipsiz kalmışlar Asıl falan filan ama o etkiyi böyle çok yeterince iyi anlayamadım alamadım ben o sahnede Yani işte şehir boş olduğu için kimse artık sokaklarda ge gezmek istemiyor güven yok İşte ne bileyim böyle bir Yeterince etkilenemedim o sahneden. Ama eminim ki önümüzdeki bölümde o şey muhabbetine döneceklerdir. Ejderha muhabbetine. Herhalde evet. Çünkü fragmanlarda vardı. Var. That is what I do. Ha. I drink and I know things. <gülüyor> <gülüyor> Çok yok <yoğun> ya. <gülüyor> Harika benim. Bu şeyin ee, bizim deneyemizsiniz hannesini diyorsun. Ya ben Orada tekrar işte e, Dothraki'lerle karşılaşmış olmaktan biraz şey memnun değilim. Yani evet. Çünkü yani şey olayı hoşuma gitti. It is known <gülüyor> muhabbetinin ha. geri dönmüş olması hoşuma gitti aslında. Ama Dothraki e, çok iki boyutlu bir ırk tamam mı? Yani evet. yani gezeriz ata bineriz sike, Sikişeriz evet. ondan sonra işte saldırırız Aynen. Yani bir sofistikasyon yok Tamam yok, mı? Yok evet. yok bir siyaset kısmı yok Evet falan. siyaset kısmı yok Yani barbarların neye düştün Tamam ne olacak şimdi ee, işte Ben Khal Drogo'nun karısıydım eskiden He, O zaman seni Abi, şey, bir o sahne bakım, çok bakım kötü evine götürdüm <gülüyor> bir, bir şey diyeceğim bak O sahne, o sahne çok kötü bakım evine O sahne çok kötüydü ee, Bence bir de şey çok gereksiz değil mi Niye bir sahne vardı bilmiyorum Taşak geçiyor geçiyorlar ya. sonra. He. Dünyadaki en iyi şey o değil şimdi. Dünyadaki en iyi şey. O, hayır o, o bence şey kesinlikle ve kesinlikle şey Conan the Barber'in göndermesi. What is best in life. Ne, ne, ne, nasıl bir göndermeydi ki? Ne vardı ki öyle bir şey? Abi Conan'da, Conan, Conan'da şey vardır ya. Şey, what is best in life muhabbeti vardır ya. Hatırlayamıyorum şu an. Oha nasıl hatırlamıyorsun ya? Neresinde? Conan 1'de mi var? Conan 1'de var işte. Conan'a soruyor işte kral diyor ki işte what is best in life diyor işte biri çıkıp başka bir şey diyor biri çıkıp başka bir şey diyor ondan sonra konumunu soruyor. Hatırlayamadım ya. Ondan sonra şey repliği ben de tam olarak hatırlamıyorum da işte see your enemies driven before you and hear the lamentations of their women mi? öyle bir şey. Ha. O çok ünlü bir repliktir yani. Anladım anladım yani nasıl bir şey olduğunu anladım da saniye hatırlayamıyorum. Anladım ona göndermi diyorsun. Ona göndermi bence. Çok çok komikti Evet. Yani Çok de, gerizekalı mı sen? Hayır. Bence balık ağlamak da çok güzel. Fakat <gülüyor> gibi sen böyle... Diye. Tamam peki o da güzel olsun falan. Evet. <gülüyor> en iyi beş şey arasında biri olsun o zaman. <gülüyor> Herifin de böyle hani kesip atamaması... Evet evet. O çok geyik doğrusu ya. Yani işte bir an... Yani bir yandan gönderme yaparken bir yandan da işte aslında Dothraki'lerin başında da eski Kaldrovuk gibi bir ka artık yok. Yok tabi. Onu Var. O onu demeye getiriyor. Ama işte şey çok komik. Yani kadın şimdi mesela işte diyor ki oranın tanrısıyım, buranın bilmem nesim, şuranın bilmem nesiyim, oradan bilmem falan diyor. Haa götümün ondan sonra şeyisin sen kadının falan diyor. Sonra ama Kaldrovuk'uyla ben seviştim falan. Ha bir dakika baba. Pardon ya biz bilmiyorduk böyle bir şey. Ulan dünyaları sayıyor inanmıyorsun. Kaldıroğol'e deyince mi inanıyorsun yani. E çünkü onların başka yani diğer şeyler. Ama abi nereden bileceksin? Nasıl biliyorsun yani? Kadın söyledi değil mi? Hayır o zaman kadının tane şey e krediç olduğunu inanmıyor musun? Ejderaların şey annesi falan diyor. Sikerler diyor ejderaların annesiymiş. Ama Kaldıroğol'un da eski karısıysa bakın. <gülüyor> o çok kudde. <cool> <gülüyor> Kimse senle yatamaz o zaman. Evet. Çünkü seni bakım evine kapatacağız. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Kadın da tam böyle oh vefa yaparken. Aynen. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bence o... Ben direkt gömecekler falan ne düşündüm bir an. Neyse bir yere kapatıyorlarmış. Yok yok şimdi o e, droga mıydı o siyah ejderi anladı. Ha. O bir gelecek. Evet. Bir üfleyecek. Ondan sonra da şey olacak. Sonra bütün dotrakiler bunu mı kazılacak? Hmm. Klasik. Ama... Kitapta İyidir, mesela... Gemileri yandı lan yine. Evet ya o kadının da hiç bir gemisi ya olamadı diyorum, ya. Ya <gülüyor> yemin ediyorum çok sıkıldım biliyor musun ben? Yani... Bir gemisi olamadı. Bir gemisi olamadığı iyi bırak. Bu kadının bir ordu toplayıp Westeros'a gidememesinden ben çok sıkıldım. Yani ejderhalar büyüdü. Tamam mı? Çünkü, artık... çünkü ejderhalara binip gitmesi lazım bu kızın tamam mı abi onu anladım da çok uzun sürüyor yani sıkıldım Hay... artık ben ya. yani kitaplarda şey oluyordu yanlış hatırlamıyorsam daha Westeros'a gidecekti dövüşü bilmem ne yapacaklar Şimdi o ejderhalya bindi arenada kaçtı evet. ve o böyle şey o Drokhan'la birlikte işte o siyah ejderha ile birlikte hani onun e, ejderhanın mağarasına gidiyor evet tamam mı o mağarada aslında ufak ufak işte hani Ejderha'yı nasıl kontrol edeceğini işte eğitime giriyor olması ha, lazım. Ha nasıl eğitirsin? He. nasıl eğitirsin? 3. İşte, <gülüyor> onu yapamam ama dotrak'lar kaçırdı. Yani onu da ilerideki bölümlerde bağlayacaklar herhalde ya da bilmiyorum. Ben <gülüyor> de işte çok umurumsuzu bu kadının birilerini toplayıp Westeros'a gitmesi yani. Evet. Bayağı uzun sürdü. Ben sıkıldım artık. O hikaye şeyinden sıkıldım. Uzattıkça uzatıyorlar sanki. Allah şimdi e, Tyrion geldi. O Ejderhalar'la ilgili bir ayar çekecek. Ondan sonra bence e, Tyrion 3 tane ejderha var işte. Tyrion, e, Deneris ve e, Jon Snow binecek ejderhaya diyorum ben. Çünkü o ejderhalar daha tam büyümedi aslında şey. On eşek kadar olmuş o olan. Asıl işte büyük ejder yani tam büyüdüklerinde şey kadar oluyor. F kadar oluyor hayvan gibi oluyorlar. Onları neyle besliyor? Nele besleyecek? İşte bilmiyorum. Dothraki ile besleyecek herhalde. Atlı besleyecek herhalde. Ama fakat onlar zaten şeye gelsin, Westeros'a gelsin, Westeros'ta adam kalmadı doluruz. Nele beslenecektir hakikaten? Ya? White Walker. White Walker yiyecek. Böyle çok soğukmuş. Dondurma. E yakarız. <gülüyor> Eriyorlar midonlar <mıydı> ya. <gülüyor> Yok bilmiyorum. Ama obsidyen çakınca gibo koluyoruz. Of evet. O Sam... sem, sem şey hikayesi de var onu herhalde önümüzdeki bölüm izleyeceğiz? Herhalde o böyle ara ara sokıştıracaktır onu. Çünkü onlar da e, White Walker'ları nasıl yeneriz öğrenmek için stadyola gidiyorlar. Old, old, old Town. Old Town'a gidiyorlar. Stadyola gidiyorlar. Oradan da öğrenip dönecekler mi acaba? Bakalım göreceğiz yani. Bu ne kaldı? Başka ne oldu? İşte san sanırsam e, çoğu şeyi Ha, Bolton olayı var işte Bolton var Bolton'da da ben sana söyleyeyim O erif, bu adamın Önce karısını şişleyecek Sonra erif şişleyecek bu gidişte <gülüyor> Yani bak o, o, o karakter de Aslında hani Sevmiyorsun nefret ediyorsun Hı. Hatta korkuyorsun o karakterden Ama o erifin o kadar böyle Pislik bir erif olmasının Sebebini de görüyorsun ya Babası yani Yani tabi Babası da abi yani babada da Kafa çalışmıyor öyle tehdit yapılır mı lan sen çok pis... yapamazsan. Benim çocuk geliyor zaten. Erkek olursa çakarım sana. <gülüyor> Ulan böyle denir mi? Herif manyak. Bilmiyor musun oğlum adam sıçtırdı. Bilmiyor musun ya? Yani? <gülüyor> en, en ufak şey için onun bunun çünküğini kestini biliyoruz. Adamı tanımıyor musun? Böyle bir şey derim mi? Sanki yani soyadını da vermişsin artık. Evet. Bir şekilde aa işte avlanırken kazayla öldü babam dese bitti. He, sıçtın gitti yani. Gidersin de hiç acımaz. Ablanık onu bile kalmaz o. Gider öldürür direkt. Köpekler yedir sonra. Vallahi yedir. <gülüyor> i̇yi et, iyi et. Köpekler. Korkunç ver. bir herif yani. Ananın onu böyle tehdidir mi lan? Da anlamıyorum ya. Çok acayip bir tehdit o yani. Çocuk da ya, erkek çıkarsa, oh. Yani senin baban öyle olsa sen de Reese Bolton evet olursun yani ha. Evet, abi yani erif. Let's go. Remzi. Ram, Rem <gülüyor> Ram, Remzi olan babası mıydı oğlu muydı? Oğul Oğlu, oğlu Remzi, değil mi? Yani Bolton işte, Lord Reese, Bolton. Rees Bolton. Garbası. Ya yani çok acayip ya. Ben anlamıyorum hakikaten. Adamdaki motivasyonu çok tuhaf bir motivasyon verme şekli var Tuhaf love, love. İşte böyle şey yapıyor. Oğlum <gülüyor> adam olamazsan ben adam ederim falan. İşte ee, oğlunu dövmeyen dizini döver. <gülüyor> diyerek sürekli dövüyor. Psikopat yetiştirmiş herif. Psikopat olsun diye yetiştirmiş zaten. Ya işte bilmiyorum onların da işi karışık yani. Ya Boltonların öyle kuzeyi yutması falan söz konusu değil ya. Yani. Ya onları bittirmeden sıkıp patıcaklar ama işte adam öncesinde karın şişlerse şaşırmamak katan. Ben bence de şişler. Haro potansiyel. Var, Oğlum Yani kadın yarıp köpeklere verir. Olabilir. Adama verebilir, aldı oldu diye. Ha. Her türlü ha, Çıkartıp veriyor ya yani. kizi yap o o o manyaklık potansiyeli var. Her türlü manyaklığı yapabilir. Evet. Başka ne kaldı? Başka ıı, kırmızı kadın, ha. Melisandre. Son bölüm, son, son an. Melisandre'nin şöyle bir komik bir şey var. Dedim ki o sahneye başladı işte, in açtı ya böyle gösteri evet. gösteri. Dedim bu kadını bir kere görmeden çıplak bir sezon Zaten. bitirmemiz mümkün değil. Evet. Yani o olmuyor, bir, bir kere bir görmemiz Zaten, lazım evet. o gösteri. <gülüyor> Onları görmeden sezon bitiremiyoruz yani. O, çıplak kadın olmadan zaten çıplak şey kadın değil. Menisan değil. Daha açacak, gösterecek abi. Ha bu arada zaten anlaşmada şey, yazıyor herhalde. Sözleşmede yazıyor olabilir. Aksine aksine şey eee Emily Clark'ın sözleşmesinde artık şey yok. Ha, çıplaklık evet. yok. O yüzden böyle tam o do dotraki yırtıyordu. Evet. Süt. İlk sezon olsaydı kesin yırtmıştı. İlk sezon olsaydı açabilirdin. Evet. Ama artık altıncı bir Ama artık yok. Ben altı. bir kere kaldırak kal kal kal yeterince. Evet. Çaktı. Çaktı. E kalisi oldum mu? Oldum. Kalisi oldum. Daha çok ünlendim. Para kazanıyorum artık göz yok. Yok. Ya, kadın da evlendi yani şey evlendim. Çocuğu oldu lan artık göster misin göğüs falan? Kim? Böyle sen de. Evlendi çocuğu mu oldu? Çocuğu oldu geçen. Hatta şey geyi yaptılar ya. Demon child geyi yaptılar. ha, ha. Twitter'da. <gülüyor> Artık sanırım şey esprisini yapabiliriz falan gibisinden böyle. <gülüyor> şey esprisini yapabiliriz Of ya o çocuk. Diye. Duman çocuk falan diye böyle geyini yaptılar yani. Of o çocuk büyürken okulunda çok dayak yiyecek. <gülüyor> Şeytanın çocuğu. Melisandre'nin? Çocuğun adına Demian koysun. Of. <gülüyor> Melisandre'nin ee, sahnesi var. Ama belki de o bir özgüven şeydir. Hani doğurdum ama yine de taş gibiyim falan. Büyük ihtimalle... Öncesi midir diyorsun? O kadar da öncesi olamaz yani. Ne zaman doğurdu ki? Bilmiyorum. Yeni doğurdu. Yeni doğurdu. Bir, ay, bir buçuk ay önce falan gördüm ha. ben tweet'i. Bilmiyorum ben. Ya iyi de orada çok fazla göbek kısmını göstermiyorlar ki. Zaten dublör kullanıyordur belki. Bilmiyorum. Yani göğüs kısmını anladım için göster... Gösterim, güzel gösterim ama belki gerisini dublör kullanmıştır. Bilemem. Neyse sonuç olarak... Arkadaşlar insanlar yaşlanıyor. O yüzden şimdi güzel olan. Sonra ne oluyor gördük falan. <gülüyor> ee, şey kadın uyuyacağı tuttu. Evet. Uykuya dalmak istedi. Yani bir, bir amacı var mı o, o anlamda? Çünkü hani Melisandir hakikaten daha önce herhangi bir bölümde yatıp uyuduğunu görmedik yani. yani, yani yatıp yatıp uyuduğunu görmedik. Değil, yatıp seviştiğini gördük. Yatıp uyuduğunu görmedik. Ama yataktan kalkarken gördük galiba ya. Ama seçtikten sonra değil mi o? E yani böyle mi? bir tuhaf Ondan sonra orada işte böyle girdi yattı oraya yani o iğrenç haliyle. E, yatağı hapis etti falan. <gülüyor> <gülüyor> o sonra, hani yani işte boynundaki o taşı çıkardı koydu. Şimdi o taş mı e, o kadının o şekilde görülmesini sağlıyordu? Yoksa başka bir şey mi var? Onun mu dönüyor şu an internette? <gülüyor> e, ve hani niye bunca zaman sonra mesela illüzyonun Kalkmasına izin verdi veya nedir yani olay? Ya işte orada bir karar veriyor herhalde. Şimdi o şey muhabbete Şu nasıl döndü bir karar ya. yani? E, hani alevlerde görmüştüm. Fakat evet. işte e, <gülüyor> e, John Snow'u e John Snow'u red kip döndü, dövüşürken gördüm falan diyor. Yani ya o kehaneti gerçekleştirmek için kendinden bir şeyler feda edip John Snow'u diriltecek. He. Ya da yani ben bu kadar inandım ettim uğruna adam çocuk kestim yaktım alevlerde bana hep yalan şeyler söylemiş bu. Şikeri e... böyle Yattı mı Aynen o da olabilir. Bir şey diyeceğim o kadın şimdi yattı ya hı. ölmesin <gülüyor> olabilir. Yani uyku ölüm ölüm uykusuna yatmış olabilir yani. Ama kış kış uykusuna da yapmış olabilir. Gerçekten ya yapmıyor kış uykusunda <gülüyor> işte, öyle bir e, şey yok ama hani çünkü hakikaten hani, o inancını kaybettiği için. Hı hı. Bütün ee, işte boğazın o şeyi temsil eden Aha. Red Piston'un temsil eden şeyi çıkartıp hani yatması sanki böyle biraz bana vazgeçtim bu dünyadan olabilir kafasını şey yaptı hani çünkü onu genç tutuyorsa Hı -hı. şey e şu an yaşlı yani uyurken gidebilir yani anladın mı gidebilir tabi hani belki de Davos gidip ölüsünü bulabilir kadın yani Tekra sonra da Var ya o o kız vazgeçse. Tamam mı? Yataktan çıktı. Geri takayım şunu dese ayağı karşıla belini kırsa öldü. <gülüyor> kalçayı kırdım. <gülüyor> Aa, kalçayı kırdım. Ee, yani işte biliyor musun? Arkadaşlar onu ölü bulup sonra o boğazına taktığı taşı bulup mesela o taşla gidip John Snow'a taksalar. John Snow'a etkilemedi o taş. You, you know nothing John Snow. I don't know. vallahi işte. Ama bence orada bence bir şekilde o John Snow'u diriltecek o kadını. Bakalım göreceğiz. Çünkü şey tematik olarak da hani bir e, bu Red Priestlerin bir yükselmesi durumu söz konusu olmak zorunda yani. Çünkü aksi takdirde şey tarafı Bravo tarafındaki o Red Priestlerin e, şeylerini göstermezlerdi. Anladın mı? Uyuyup uyanıp mı yükseliyor acaba? Olabilir. <gülüyor> Belki o öyle yatıyordur, uyanınca genç kalkıyordur. Ya bence şey de olabilir. Hani e, o şey. Hani... şişe taktı şeyi <gülüyor> <Şarja taks> <gülüyor> şarjı bitmiş Çıkar şarja <gülüyor> taktı USB <'ye> oturttu anlatsana <gülüyor> sabah alacak <gülüyor> şey e, hani git önce üstüne bir yat muhabbeti vardır ya He. bir şey karar vermeden evet, önce doğru. hani bak bak şimdi ben bunu Jon Snow'a takacağım Jon Snow dirilecek ama ben hep böyle yaşlı kalıyorum hep böyle kalacağım bir, evet, yani. bir deneyim bu gece bir e, bakayım nasıl oluyormuş <gülüyor> eğer sabah kalkıp da Hani beğenmezsem kolyeyi geri takarım. Yani sezonun ilk bölümünü o sahneyle bitirmeleri biraz ilginçti. Evet. Şey ama gizemli bir sahne ya. Evet. Bence e, hani şok edici bir sahne olması böyle aksiyon cliffhangerından daha iyiydi. Yani. Bakalım. iki gün iki gün sonra göreceğiz devamını. Zaten kaç? <gülüyor> Önümüzde en fazla bu sezon dahil iki sezon var. Evet. Yedi de bitirecekler ya da 7'yi kısa kısa 2 sezon haline getirip 8 yapacaklar belli değil yani işte. ama e, yapımcılar böyle bir ne prequel ne sequel hiç bok yapmak istemiyoruz diyorlar o yüzden büyük ihtimalle Game of Thrones'u da çok uzatmayacaklar abi zaten daha ne kadar uzatacak uzamasın yani çünkü bazı şeyleri çok uzatıyorlar ondan sonra olacaklar bir an önce olsun da rahatlayalım yani ben mesela kitabın bu kadar uzunmuş olmasından dolayı şey kitabın uzunluğundan şikayetçi değilim. Tamam mı? Şimdi Hı -hı. ama ya çünkü ya kitapta şeyi anlıyorsun. Tamam sen altı bin sayfa okudun ama bu aslında bir buçuk iki yıl içerisinde geçiyor her şey. Bunda hakikaten altı yıl geçti, geçti ya. Evet değil mi? Zaman dilimini çok anlayamıyorsun. Bunda hakikaten gerçek zamanla ister istemez Şimdi kıyaslıyorsun peki... çünkü. Peki sana bir sorun var. Hı. Şimdi George R.R. Martin hı. bu kitapları ondan sonra televizyon dizisine yetiştiremediği için hı. bundan sonra yazacağı kitaplar hı hı. TV serisinden uyarlanmıştır diye mi çıkacak? Hayır. <gülüyor> Farklı gideceğiz dediler zaten. Hayır hani anası dizi anası şey şey dizi kitaptan uyarlanmıştır diye. Oluyor e şimdi dizi de anası hikaye yazılmış oluyor çoktan. E çünkü yapımcı da aynı zamanda Armer Martin şey tamam. söylemiş de yani bu bu seri şöyle bitecek demiş. Ya emin ediyorum bu seri bitmez. Ya en azından bence kitapları artık insanların ya yani kitap okuyan insanın bence beklememesi lazım. Hayır ben kitabın kitapla işte e, dizinin iki farklı şey olacağını e, artık kabullendim. Hani şey e, spoiler olacağını da zannetmiyorum. Dizi izledim diye kitap spoiler olmayacaktır. Ha, olmayacak tabii ki de. Yani ne bileyim. Biraz bence utanç verici bir durum. Ya bence bilmiyorum. Utanç verici bir durum. Ulan adamlar senden 6 alt, yani sene önce başladılar dizi çekmeye. Sen hala yeni kitabı çıkaramadın yani. Ya bilmiyorum ben <gülüyor> hani ara sıra bir şeyler yazmaya çalışan işte ne bileyim günde 10 tane haber koymaya bile üşenen bir insan olduğum için <gülüyor> ke keza sen hiç girmiyorsun mesela. Evet ben hiç girmiyorum. Yani tek cildi işte 1300 e, sayfa olan <gülüyor> bir hikaye yazmak abi, kolay iş değil yani. Ben ben olsam ben de 5 yılda yazamayabilirdim. Abi, kolay iş değil de bence yatıyor herif. Ya bence şöyle herif bir hakikaten hikaye konusunda tıkanmış olabilir. Çünkü çok fazla karakter, çok fazla ayrı hikaye dallandı, budaklandı. Yani istediği bir Evet, istediği onu. bir sonuç var ve onu o sonuca vardıramıyor olabilir. Olabilir. Ya da <gülüyor> herif hakikaten aşırı derecede çok yazmıştır. <gülüyor> tamam mı? Onu toparlayamıyor. Onu, onu evet Onu toparlayamıyor olabilir. Hani şeyle, şey vardır ya bu Japon RPG'lerinde işte şeyde de sen söyle. Final Final Fantasy'lerde de falan öyledir. Yani her gittiğin yerde işte partine yeni birini eklersin ha, Evet evet. Ondan sonra işte. Oyunun yarısına geldiğinde 250 bin tane yan karakterim vardır. Hangisini kullanacağını bilemezsin. Öyle bir durum oluyor tamam mı? Ondan sonra hepsinin hikayesini ilerletecek miyim? ilerletmeyecek miyim? İşte ona karar, ona karar vermen lazım. Öyle bir durum söz konusu. Mangalarda çok oluyor mesela işte. <gülüyor> Naruto işte 3 tane çocukla ha. başlayıp sonra... zibilyar tane ninja çıkınca Doğru. hepsine işte bir şeyler uydurman gerekti. Şimdi Böyle... ikinci bölüm fragmanı yayınlanmadı değil mi? Yayınlandı. Ha, settim ben set. Ee, yani fragman gibi değildi zaten, sneak peek gibiydi. Hı -hı. İşte Bram var, bir, bir kare işte o e, Tion'un ablası görünüyor. İşte o ejderha muhabbet var. Hı -hı. Bakalım, yani asıl şey Little Finger yok ortalarda. O ne bakıyor? O da çıkar yakında. Çünkü herif böyle hakikaten ortalık karışıkken hem gitti iyi yuttu, Hı -hı. hem de şeyi de aldı sen söyle. Neydi o kalenin adı? Hangisi ya? Hani kocaman kale var ya. Ortadaki mi? Ha. Hall. Hall. Ha. Hallon. Hall. Neydi öyle bir şey? Öyle bir şeydi. Heron Hall. Ha. Heron Hall'da aldı evet. Lord of Heron Hall o şu anda. Evet. Ondan sonra işte iyi bir, bir şey vardı. Var. O teyzesi Sansa'nın teyzesini sikip sonra aşağı attığı için. <gülüyor> Çok iyiydi o ya. Robin'in evet. koruyucusu olarak. O zaman ikinci sezon Gittir. Çocuğu da hani daha iki gün önce annesinin memesinde hemen çocuğu da gitti bıraktı. Sen burada eğitim <gülüyor> göreceksin diye. <gülüyor> Doğru ya. Aslında var ya, sezon yani seri bittikten sonra bir maraton yapmak lazım. Sezon birden e, baştan. Nasıl değiştikten <gülüyor> ne olduklarını ben görsün güzel. güzel. <gülüyor> evet. Valla yapabilirim ben. Yapmadığım şey değil. Yani yapılabilir de bir de işte. Mesela Netflix'e gelse yapabilirim. <gülüyor> Netflix'e gelmesine gerek yok ya. İndirdiklerini duruyordur işte. <gülüyor> Yo ben işini sildim. Sildin mi? Evet. Yani olmadı Blu-ray'lerin box seti çıkarsa. Bakarız. Kurt kafası bir set yapsalar almaz mısın? Ya bilmiyorum. Dizli, dizi olarak yani Blu-ray şeklinde formatın dizi pek şey yapmıyorum neredeyse. Alasım gelmiyor. Bir tek şurada bir yerde Firefly var. Hmm. O kadar yani. Firefly'ları da yeniden izleyesin var aslında. İzle Hı? İzle o zaman. İzlesim var zaten. <gülüyor> şey de Deadpool'da çıktı ya. Ha yani şey, DVD'si daha çıkmadı da e, stream'e gelmiş herhalde. Ha, düşmüş iyidir. Evet, HD web rip'i çıktı. Geçen indirdim izledim. Eğlenceli. Eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> ben işte bu neye çıksın diye bekliyorum. <gülüyor> Tamam sizin şirkete mu zaten evet, orayı. Evet. <gülüyor> evet. O zaman o zaman Game ufaktan, of Thrones, Game of Thrones sezon <gülüyor> 6 bölüm 1 muhabbetine ufak ufak kapatalım. Kapatalım. Ben dediğim gibi ha ne dedi? E, güzel bir bölümdü bence. E, nasıl geçti anlamadık biz. Hı hı. Ondan sonra e, böyle bir bit Hani böyle bitmeyecek gibi geliyor ama her an biteceğini de bildiği için içinde bir tedirginlik oluyor ya. Hı. Öyle seyrettik <gülüyor> biz bölümü. Lan bitecek herhalde şimdi. Şimdi bak bitecek falan. Ondan sonra e, işte o melisandileri gerçekten bitince de böyle dedik ya bu ne ya ne olacak ki şimdi yani. Nasıl böyle o, şey preview bölümü gibiydi zaten. Evet. Işte, preview. Ve i̇şte toparlayalım, hı. derleyelim, e, ısıtalım sonra ki sonra ne olacağını görsünler falan The bölümü, road so far. He. Aynen. Şey <gülüyor> The Road Sofar demişken Supernatural son bölümü değil mi? Supernatural'ları biriktiriyorum. Ya bir bırak Allah aşkına. Abi yok izleyemiyorum yani. E, vaktim yok ne yazık ki. E, vakit bulamıyorum. O yüzden de izleyemiyorum. İzleyeceğim. Daha iyi benim için. Oturup üst üste 5 bölüm izlemek daha keyifli oluyor. Supernatural'da. E, o yüzden şimdi işte 19 falan çıkmış. Ben de karşıda bıraktım. 13'tüm 14'te mi ne bıraktım yani 5 bölüm oldu işte. Zaten biter o sezon. Sezon bitince oturup seyrederim hepsini. E iyi bakalım. Böyle oh tek seferde böyle psikopat gibi izlerim. Ben de dün bugün şeyi izledim. Bu ara sezon dizileri fok fok başladı ya. Ha. Rush Hour falan var. Rash Hour ne lan? Ha. Dizi, dizi. film mi o? Film dizi mi yapmışlar? Evet. Kim var? Ya işte birinde kimse yok baş var ya. Ee, ama kötü değil bence. Ondan sonra işte ara sezon dizilerin çoğu böyle 2-3 bölüm oldu. Evet. The Catch diye yeni bir e, duydum onu gördüm. dizi var. Oradaki hatunu ben çok beğeniyorum. Oğlanı da seviyorum. Adlarını unuttum şu anda. Hulu'nun bir tane dizisi varmıştı Path. Evet The Path şey e, çok iyi ben bir bölüm izledim. Gerisi mı emin değilim ama şey. Aaron Paul oynuyor. Hmm. Şey oynuyor. Uh, Hugh Dancer oynuyor. Bir de şey oynuyor. Kız. Benim sevmediğim kız. Yani Mission Impossible'da Ethan'ın karısı olan kız var ya. Ha <gülüyor> ha, Evet. Ay evet. Ben de seviyorum bu kızı. True Detective'de falan da oynuyordu. Evet. O oynuyor. Onun dışında şeyi bitirdim. Güzeldi bence. Fena değildi. Hani çok klasik bir son vardı ama ne o şey Stephen King romanından uyarlama JFK suikastin önünde 11-22 63, 63 ha. evet onun biz yarım kaldı ya yani dizi prodüksiyon anlamında çok iyi çok iyi ama böyle biraz, biraz yani sona doğru ortalarda biraz zayıfladı ee, yani işte aşk hikayesi kısmı girince evet, işin içine biraz sık diyeyim ben sistemle klişeleşti biraz. Evet. Ondan sonra Yani her zaman geri dönüp geri gelebilecek bir insanın o şansı hiç kullanmayıp sonuna kadar Aynen. bu arada dev spoiler verdim ama sikerler. Yani işte orada <gülüyor> biraz şey geliyor bazı. Zorlama geldi yani o yani ben olsam en az o o noktaya gelene kadar en az 1500 kere risk, risk tarzı atmıştım yani. <gülüyor> save point'im var abi. Save point'im var evet. Sekte baştan başlıyorsun ama. Evet. Dark Souls gibi işte. <gülüyor> Ondan sonra üçüncüden sonra geldi Rage Quit yapardım. <gülüyor> Hayatıma geri dönerdim abi. Yani... Abi işte güzel işte işi falan hoşuma gitti benim ama dediğim gibi biraz şey yaptı bize. Baydi bir yerden sonra. Valla The Catch bence şey Burcu da sever. Biz çok dizi ki. İşte biz. arada bir Luther izliyoruz şu an işte. Shonda Rhimes dizisi zaten. Ondan sonra işte ben The Shield izliyorum. Agents of Shield değil, The Shield. sonra çok ilginç, otantik bir dizi. Yani adı geçtiği kadar varmış. Bayağı şey Dirty Cop dizisi. Ama hmm. Ama hakikaten çok şey, e, In Your çok Face. Çok mu yani. Cop? In Your Face ya yani böyle şey, eee bayağı kaba bir dizi bir kere. Hmm. Sonra şey çekimler falan bu aktüel kamera çekimleri hmm. falan gibi şeyler var çok sert panlar var ondan sonra ne bileyim <gülüyor> mesela şey çekimleri var arada bad boy çekimleri var böyle etrafında dönen kamera vardı hmm. böyle tuhaf bir hani bu polisi şey e, Cups diye bir bunların şey, bir 100 yıldır devam ediyor polisler gider kapıyı kırarlar polis kamerasından falan çeken bir şeyler vardı çok sert hızlı hmm. ondan sonra aksiyonun oldu onun gibi sahneler var bir sürü. Öyle çekimler var. Ondan sonra işte bizim ana kötü karakter yani kötü karakter de... Ana karakter. Kirli ana karakter yani kirli polisi oynayan ana karakter falan. Hmm. Baya böyle tuhaf etik anlamda tuhaf bir karakter yani. Diğer polisler falan da tuhaflar. Böyle ilginç bir polis şeyinin içerisindeki durumları anlatıyor. Yani bir karakoldaki o pis böyle işte hani polislerin böyle kendi aralarında pis şakalaşmaları. işte o böyle erkek muhabbeti, bilmem ne Hı. falan işte. Bir tane mesela kadın polis var. Ee, işte Sürekli onun cinsel taciz ha, falan. Ha cinsel taciz. Yani zaten kaç 90'ların falan galiba bu? Ee, Shield... bayağı eski bir dizi. O kadar eski değil ya. 2000'lerde falan mı? Ya 2000'lerden mi? Öyle evet. bir şey. Ama yani kalite anlamında da kötü eştiğinin olmadığı dönemde çekilmiş. Çünkü eştiği yok. Direkt şeyde izliyorsun. Ha. Sonra, ee, bayağı da sezon var 8-9 sezon var galiba Shield'da şey oynamıyor mu? şey işte The oynuyor evet evet Kel Herif Fantastic 4'deki o herif oynuyor ha. bayağı iyi oynuyor bu arada Diyorsun. dizi iyi aslında e, çok eski kafa bir dizi ama böyle başladığı anda şey yapıyorsun yani şaşırıyorsun bayağı çünkü hakikaten çekimler mekimler ee, işte böyle çok şey kaba e, kaba kurgusu var. O kabalık evet. dizinin kendisinde de var, e, karakterlerinde de evet. var. Ya mesela şeyler şey e, kısımları çok ilginç dizinin. E, sorgulama kısımları falan işte birini yakalıyorlar mesela sorguluyor. Böyle yaklaşımları, ondan sonra falan tuhaf, ilginç böyle. Yani tavsiye ederim ben. Notum. Zaten ilk bölümden bayağı alıp götürüyor seni. Hani birinci bölümü seviyorsun ama o Nasıl bir dizi lan bu diyorsun? İkinci bölümü bozuyorsun. Süktür ne oluyor oğlum falan böyle. Öyle izleyebildin mi dizi? Ve adamları, ya herif mesela iğrenç bir herif. E, okel. Hı. Ama bir yandan da işte hakikaten senin dediğin gibi herifin necessary evil dedikleri şey ya yani o, o olduğu için de bir yandan herifi tutmak istiyorsun yani. Evet tamam. Bu herif de olması lazım bana. Böyle olunca bazı şeyler çözülüyor falan diyorsun. Ama bir yandan da herif hakikaten çok ciddi, pislik bir herif yani. Öyle. <gülüyor> Hani sempat şeyleri kuramıyorsunuz efendiler. İngiliz etrafında işte bir sürü adamlar var falan, onların kendi adamları var. Daha naïf polisler var falan filan. Benim hoşuma gidiyor. Ben arada açıp izliyorum. Neyse. Evet. <gülüyor> yani ben... dizilerden de konuştuk. Evet. Ya keşke ben dizilerimi bilgisayara atsaydım. Bugün izlemem gereken bir ton dizi vardı. Aha. Black... Bu blacklist izlemedim mesela. Blacklist vardı mı doğru? Evet. Bu bölüm. Belki indiririzlerim şimdi. Sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Bu Castle nasıl devam edecek? Valla bilmiyorum. Yani o sezonun devam... Yani şey daha... En son okuduğum haberde şeydi. Henüz bir sonraki sezon onaylanmış değil. Yani çünkü... <gülüyor> abi o kadın olmadan... O dizi gitmez ki. Gitmez de. Belki yerine daha genç, daha güzel. Ama yani aynı... Yani şimdi... Aynı e e sinerjiyi nasıl kuracaklarla? Tekrardan yani başkası, ya onu kurmak hakikaten çok güzel şimdi. Sıfır, yani sıfırdan dizi çekiyorsan belki tamam da bu dizin devamı bu. Kaç bölümdür? 8, 8 sezon olmuş. 8 sezon bir ilişki kurulmuş yani evet. ortada. Ondan sonra sonrası, tamam o kadın gidecek falan yerine başkası gelse olmayacak. Nasıl olacak ben anlamadım. Yani bilmiyorum yani bir problem mi yaşandı içeride millet sevmiyor mu bu kızı ya da işte bu kız böyle tripli mi ya da ne bileyim bu kıza bir yamuk mu yaptılar da çekip gitti falan. Hani açıklamalarda hep böyle. <gülüyor> yani şimdi tabii 8 sezondan sonra kadın artık ben başka işler yapmaya çalışayım bahane deyip ayrılmak istemiş olabilir. Olabilir. Çünkü 8 sezon abi insan bir yerden sonra 8 yapışıp kalıyor işte üstünden. Tabii canım. O kızın da yani birkaç tane böyle film var ama çok bir işi yok aslında. Yani yaşlandı da artık. Ha yani birazcık da şeyle gidiyor. Ee, o yüzden <gülüyor> ya sonuçta netin filinde bir şey olmaz. Elif zaten şey de bilmiyorum ya. Ne yani Kesilir nereye yani. kadar gideceklerdi ki zaten iki sezon daha giderdi. Yani sonra yeni bir diziye başlardı falan. Ama Nathan... işte hakikaten şeyi takip yani devam etme kararı tamamen vermişler belki daha ama. Ee, sanki öyleymiş gibi davranıyor olmaları yani kadın gidiyor biz devam edeceğiz kanki havası böyle tuhafıma gidiyor benim. Bilmiyorum yani şey de olabilir bu arada nesil jenerasyon değiştiriyor da olabilirler. O ne demek lan? Birazcık böyle baba kız hikayesine de çevirebilirler. Çünkü bu sezon aşırı derecede fazla gördük ya kızını. Öyle mi? Ben de son sezona. Bilmiyorum. Yani biz ben... 7. sezonun sonuna kadar geldik. Sekizde ben mesela o, çok seviyorum o kızı. Hı. Ha. Hassasıyım. Ama o kız mı gelecek diyorsun? Şimdi? Ya o kız mesela bu sezon aşırı de neredeyse her bölüm var. Peki. Tamam mı? Ve şey, e, hakikaten babasının şey, e, bu eee bürosunda çalışıyor. Hı -hı. falan. Hani bir baba kız hikayesine dönüştürebilirler Hı -hı. ki. Veronica Mars çıkacak şey, evet. evet. Veronica Mars demişken. Ama bir şey diyeceğim. Hadi o kadın gidiyor. Diğer elefler de giderse Olmaz abi. Yani şu ana kadar e, geri çağırmadık dedikleri işte o şey, adli e, tıp polisi, şey doktoru. Lain Lainy. Tete kız. Ama bizim işte Kate Beckett. Yani Ryan Esposito falan onlar için bir açıklama yapmadılar. Onlar dönecek herhalde. Bu romance abi ya onun olmaz olmaz. <gülüyor> Diğeri daha ki <gülüyor> Game of Thrones. Podcast herhalde haftaya çekeriz. Çekeriz. Podcast ne kadar? Hoşça kalın. Hoşça kalın. Memeli kalın. <gülüyor> Öyle boynunuzdan şey çıkarıp insanların zevkini bozmayın. <gülüyor> Bir göğüs zevkimiz vardı. Onun da... <gülüyor> Kız kalmadı. Kız kalmadı hakikaten. Yok yalnız kız kalmadı? <gülüyor> o belki e, şey. Marjorie de Shame Walk yapacaklar. Walk of Shame yapacaklar. <gülüyor> ya bırak ona da. Zaten dub, şey body double kullanıyorlar. Saçlarını kesecekler. Yazık olmuş. Gerçi Hunger Games'e yarı keldi. Bir terfi yok. Acayip. Bir Hunger Games. Hunger Games diye. Neyse. Gigstrakom. Gigstrak.